Alp Spor Aydın Ömer Bey Günaydın Evet barış zamanında Şimdiye kadar görülmüş En büyük güvenlik operasyonunun Yapıldığını söylemekle Söylemiştik seninle bağlanmaya Çalışırken 20 bine yakın Silahlı kuvvet personeli Güvenlik sağlıyor Afganistan'da Görev yapan askerlerin iki katına yakın bir rakam, 17 milyar dolar tutarında bir şey Harcanmış ve ayrıca da daha önce de senle konuştuğumuz Sansür kanunları da yürüyor. Bu arada da Dow Chemicals ve BP aleyhine de çok ciddi sponsorlar aleyhine de çok ilginç ve harika gösteriler var. Onlar da Farsa dönüşmüş vaziyette yalnız. Yani... Ben de niye odamda bu asker oturuyor diyorum iki gündür <gülüyor> otel odasında. Adam niye geldin sizlerin dedim güvenlik için falan dedi. Herhalde fazla o eleman o benim odaya vermişler güvenli olsun <gülüyor> diye. O belki de senin güvenliğini her şeyden açık gazeteyi takip ediyorlarsa çok önemsiyorlardır ben şaşmadım hiç. Bu arada bütün hani sadece bu tabii şey özgü değil bu oyunlara. Ee, Manchester Havalimanı'nda olanı bilmiyorum Siz radyoda aktardınız mı olan olayı Hayır bilmiyoruz nedir ee, Ben de dün Times'da okudum herhalde önceki gün olmuş Çocuğun biri 11 yaşında bir oğlan ee, Çok meraklı uçakları falan Ben gideyim bineyim falan diyor 5 kontrol noktasından geçip uçağa biniyor Bilet yok hiçbir şey yok En son uçaktaki kişiye yanında ben evden kaçtım diyor Ve Roma'ya gidiyor uçak Manchester'dan Ondan sonra Roma, Keşke söylemeseydi muhtemelen havalimanından falan da inecek Bütün tabii Roma'da uçuş ekibini tutuyorlar Nasıl bindi bu çocuk bir saat diye Sonra aynı uçakla geri dönüyor ha, Yani ayrılmayı başardı Londra'la Tabi tabii havadayken Yanındaki yolcu şey demese fark edilmeyecek Ben evden kaçtım <gülüyor> Diye böyle hani şeyle anlatıyor Gayet sakin bir şekilde Yanındaki kadın dehşetle kalıyor nasıl yani falan Şeklinde Bütün kontrol noktalarından geçmiş Yani sonra kamera görüntülerini izliyorlar Böyle e, Hani yaşından uzun boylu falan Duruyor çocuk o bu, Geçen ailelerle birlikte şey zannetmiş Herkes ama hiç kimse Bir şey sormuyor yani kimlik Belge sormuyor düşünün havalimanında Ama hani şeyden geçiyor Üzerinde e, metal Rektörlerinden geçiyor hepsinden geçiyor o Şeye kadar koltuğuna kadar oturup Roma yola çıkmış Bayağı bir tartışma konusu oldu. Yani en güvenli olması gereken... Evet, evet. yani bu zaten artık Fars mı diyeyim trajikomedi mi bilemiyorum. Yani bir yandan da şeyde Bopal'de sen ikilere katılmadın anlaşılan Bopal'de olimpiyat oyunları da düzenleniyormuş. Yalnız mesela sakatlara yardımla yürütme yarışları ya da yengeç usulü yürüme yarışları var varmış. Tabi bu hepsi sakat kaldı ya Bopal'de şeyin Bopal faciasına kimyasal e, patlamadan, patlamadan dolan Dow Chemical'da olimpiyat sponsoru diye. Bir de Reclaim Shakespeare Company diye bir şey var Shakespeare'den geri alma hareketi Shakespeare'i BP or not BP diye. Hmm, <gülüyor> evet öyle şey var. Bayağı Shakespeare'den oyunlar yapılıyor Double Double Oil and Trouble Filan diye <gülüyor> Macbeth'ten cadılar konuşması Ama ilginç olan bir de şirketleri BP, Dow Chemical'ı Ve Rio Tinto madencilik şirketine En pis Sponsorlar olarak Altın madalyalar verilen bir tören yapılmış Daha komiği ama Ve işte Küçükte böyle yeşil bir toz başlarına serpilmiş. 15 dakikalık bir performans ama polis gelmiş ve 6 kişiyi tevkif etmiş. Tutuklamış böyle bir eylem yaptıkları için şirket temsilciliğini filan Böyle bir durum var yani olimpiyatlara böyle giriyoruz. Sponsorlar yani sadece ana sponsorlar için değil zaten hani Londra'daki her tür mağaza bu olimpiyat temasını vitrinde bir şekilde kullanmış yani spor ağırlık satan mağazalara zaten işte destekledikleri sporcuyu şeye taşımışlar, vitrine taşınmışlar ama diğer mağazalarda işte bir şey belli ki vitrine böyle ayakkabılarla şey yapmıştı şu kadar gün kaldı dün işte 0-1'di bugün herhalde o da gitmiştir. E, yasak Her değil kısır. mi bunlar peki? Efendim? Yasak değil mi bunlar? Şirketler engel olmuyor e, Marka polisi buna karşı çıkmıyor e, Mesela Naik'in ciddi bir kampanyası var. Sponsor değil Nike. Metrolarda e, tele, metrolarda bütün metro duvarlarında reklamları var. Hani ona bir artık o engel yok. Şeyin içinde yapamazlar tabii. Köyün <gülüyor> tesislerinin içinde yapamazlar ama şehrin içinde yapmalarına demek bir engel yok. Doğrusu. Evet. evet. <gülüyor> evet. Ben e, Asıl büyük Türk kafiliyetiyle aynı uçakta geldim buraya sporcularla. Hmm. Kadın voleybol takımı, kadın basketbol takımı. atletlerin bir kısmı hmm, uh, halterciler vardı. Uh, bazı federasyon başkanları, atletisinin basketbol yüzme federasyonu başkanları o uçaktaydı. Tek ilk badminton, badmintoncısı Türkiye'nin olimpiyatlardaki Neslihan Yiğit. Okçu e, Asıl kafilen ana bölümü Yani o e, salı günü e, Londra'ya geldi e, Köyde yerleştiler bildiğimiz kadarıyla e, Bir de önce gelenler var işte. e, Boksörler Yerkenciler e, Bazı atletler daha önce Avrupa'da Çalışan ya da İngiltere'ye Erken gelmek isteyenler daha önce gelmişti Galiba en son güreşçiler ve e, Gerek olan atletler Kalacak Son kafile olarak gelecekler. Ve 114 kişi tamlanmış olacak. Son anda galiba halitarda bir e, doping şüphesinden dolayı değişiklik olmuş kadroda. Öyle bir hak var çünkü kontenjan kazandığı için ülke. E, yeni isim göndermiş e, Türkiye. Bu arada hani madalya beklentileri tabii açıklanıyor. Çeşitli uluslararası kuruluşlar ya da... Medya hani kendi uzmanlarına ya da tahminlerine göre madalya sıralaması yapıyor. Burada en büyük soru işareti şu, hani Çin 2008'de ev sahibi olduğu olimpiyattaki çıkışını sürdürecek mi? Daha doğrusu birinciliğinin çıkışta değil. Altın madalya klasmanında, çıkara birinci olmuştu Çin, 51 altın olarak. Ama toplamda ABD'nin gerisindeydi hala. Bu eğilim burada da sürebilir mi? Benim USA Today Wall Street Journal gazeteleri yaptılar. Goldman Sachs yaptığı çeşitli tahminler çok kafa kafaya gözüküyor. Hani kıl payı sanki ABD alacak gibi. Orada da tabii en büyük pay sahibi bu Amerika'nın ABD'nin muhtemel madalyaları içinde. Ki hani 100-110 arası bekleniyor. Atletizm ve yüzme olacak. Yani oradan 55 civarı madalya bekliyorlar sadece o iki daldan. Ki zaten hani sporcu sayısının ve yarış sayısının çok olduğu iki dal. 10.400 kadar sporcu yarışacak Londra 2012'de. Bunların 2000'den fazlası sadece atletizmde. Yani 5'te 1'i neredeyse. Evet çok yüksek bir sayı. de galiba yarışma var atletizmde ama işte zaten olimpiyatın temel dalları yani atletizm yüzme jimnastik ilk üst sırada bunları sayarsınız. Takım sporlarını da saymazsınız ya da hani mücadele sporlarını da saymazsınız. Asıl yani olimpiyatın Kahramanı yanılanlar anılanlar. Birçok ülkünde önem verdiği dallar bu üçüdür. Ee, ABD'de üçünde de iyi. Tabii. Yani jimnastikte de mesela kadınlar takımda favoriler. Çin'in önünde. Ee, herhalde oradan da madalya bekliyorlar. Türkiye ne yapabilir? Ee, hani Türkiye dair de tahminler çıktı. Mesela Goldman Sachs ve USA Today. Hani 3 altın toplam 8-9 madalya gibi tahminler yapmışlardı. En son herhalde bir hafta oldu Wall Street Journal gazetesi, Amerikan gazetesi bir tahmin yaptı. Orada sadece bir altın ve beş madalya gözüküyor Türkiye hmm. için. Ee, hmm. Tabi hani bu sporcu sayısına göre ve önceki olimpiyatlara göre düşük bir rakam. Çünkü anladığım kadarıyla Türk Spor Üniversitesi'nde bakanlıkta <gülüyor> beklenti daha yüksek. Hatta madalya rekorunu kırarız gibi beklentiler var. Yani Nedir madalya rekoru? Biliyor musun? Ee, toplam madalya galiba 12 Ama zaten şey ulaşmak mümkün değil ee, 1960 Roma'da Türk güreşçilerin evet. Aldığı müthiş sonuca ulaşmak mümkün değil Yani atlatalım onu 7 altın 2 gümüş 1960 Roma olimpiyatlarında O olimpiyat e, ülkeler sıralamasında Ya 5. ya 6. Türkiye Müthiş bir Sadece bir daldan bir de bu kadar madalya çıkarmak Hakikaten olağanüstü bu... Zaten Wall Street Journal'ın gösterdiği o birin e, garanti altın hangisi peki? Dallara göre ayırmamıştı Wall Street. USA Today onu yapmış. Hani giriyorsunuz elektronik bir sistem o. Hı -hı. E, şeyi görüyorsunuz yani hangi dalda kimi favori göstermişler. Onları görüyorsunuz. Orada yani güreş, e, halter, tekvando Türkiye'nin madalya olacağı dallar. E, yani tahminim şey ya tekvandocu Servet Tazegül ee, belki Halitar'cım Meta Binay olabilir ee, Güreş'ten de yani çok açık ara favori olan birisi yok Madalya umudu olanlar var ama Rıza Kayalp gibi ağır Greco Romen'e orada Nazmi Avluca gibi yine Greco Romen'de Madalya umudu olanlar var Ama çok çok e, Madalya umuduna kapılmamak lazım Bence burada yani Türkiye'nin klasik madalya deposu olan işte Güreş halter gibi dağların dışında Takım sporlarında bir sürpriz olur e, Üst turlar gelirse bence büyük başarılardan biri olacak. Yani hem voleybolcu hem basketbolcu kadınlarla Londra'da 12 takım var iki dalda da ve altışarlı iki grup var. Çeyrek finale yükselmeleri zaten normal olacak gibi. Hani gruplardaki dengeye baktığımızda ama hani çeyrek finalde eşleşmeler miyim ve sanki gruptan çıkarlarsa her şey mümkün gibi. Çünkü şeyler voleybolcular zor grupta diğer gruptan gelen Rusya hariç her takıma karşı favori olacak gibi sanki Türkiye. Ee, basketbolcular da ABD aynı grupta. Burada ABD rakipsiz favori kadınlar basketbolda. Ee, diğer gruptaki herhangi bir takıma yenebilirler ve bir yarı final müthiş bir başarı olur takım sporunda. Yani orada helal olacağı bir madalya Türkiye'nin bence olimpiyat tarihindeki en değerli madalyalardan biri olacak. Şu ana kadar. Yani bir takım sporunda madalya almak hakikaten önemli ve Voleybolda bence bir voleybolcunun kariyerindeki en önemli madalya Olimpiyattaki ya da şampiyonluk altın alırsa evet, basketbolda kadınlar için yine Türkiye'nin böyle bir şansı var mı? Ee, bence yok değil yani çeyrek final iki takım da çıkacaktır benim tahminim orada da işte eşleşme önemli bir rol oynayacak. sanki yani kurallar sebebiyle çeyrek final eşleşmesinde bir şey olacak ihtimal olacak yani orada ABD'nin karşısına çıkarsanız her iki dallına mesela pek şey yok diye derdim şansı yok ama aynı grupta olunca en azından çeyrek finalde oynamıyorsunuz onlarla böyle bir ihtimal var bunun dışında mesela çok kalabalık giden bir atletizm kafilesi var atletizm de maalesef hani madalya tabi şansı şeye gelince dünya arenasına çıkınca azalıyor birden Avrupa'dan şeye çıkınca dünyaya çıkınca bir e, sürat koşularında Karayipler ve Kuzey Amerika devreye giriyor. Yani yapılabilecek hiçbir şey yok. Ee, e, uz, uzun, orta ve uzun mesafelerde Afrika özellikle Doğu Afrika devreye giriyor. Yine çok yapacak bir şey yok. Ee, e, bir sürü atmada teknik dallarda iyi atlet mesela son e, Avrupa şampiyonasına yarışmadığı gücünü buraya sakladı. O yüzden final olabilir birkaç atlet için ama madalya zor. Bir yani 1500 metredeki atlı çakır Müthiş geliştirdi kendini. Ee, şu anda yılın en ikinci derecesine sahip zaten. En büyük rakiplerinden Tunuslu Atlet e, de şeyi sebebiyle sesuriydi galiba. Doping yüzünden ceza aldı buraya gelemiyor. Ee, yani Aslı Çakır'ın madalyası da e, ihtimaller dahilinde bence. Önemli bir madalya olacak eğer olursa atletizmde. Bir de ilk defa olarak ilk defa badminton Alın'da bir katılımdan bahsetmiştiniz Evet Neslihan Yiğit, uçakta da e, Koltuklar önün arkalı geldik e, Sanıyorum Türk Gafilesi'nin en genç ismi 18 yaşında e, Badminton'daki işte eleme turnuvalarından Geçerek e, Ne zaman herhalde 3-4 önce e, Şey hakkını katılma hakkını elde etti ama Uçakta biraz yakındadır çünkü Sanıyorum 48 sporcu var Ve üçlü gruplar var e, Grup maçında geçen olimpiyatın ikincisi Çinliyle ile Eşleşmiş e, gruptaki iki maçında da yenmesi kazanması lazım e, herhalde çok kolay olmayacak onun için ama yani 18 yaşında ve e, büyük bir tecrübe üstelik ailesi de geliyor anne babası da e, sonraki olimpiyatlar için önemli bir tecrübe olacak eğer bu sporda kalmayı düşünürse e, hani, yani genç sporcular için jimnastik gibi dallara ayırıyorum zaten çok genç yarışılan e, hani bu havayı koklamak bile olağanüstü bir durum bu aynı şekilde mesela Michael Phelps'in de 15 yaşında ilk olimpiyatında yarıştığı 2000 evet. yılında. <gülüyor> evet. En galiba 60 yıllık süre içinde en genç Amerikalı yüzücüydü. 5. olmuştu ama 15 yaşında. Sonra onun meyvelerini 2 olimpiyatta topladı. 14 altın, bir gümüş bir bronz. Fena değil. <gülüyor> evet. O da yarın havuza giriyor ve en büyük rakibi vatandaşı Ryan Lochte ile Yarın 400 karışıkta sanıyorum ee, Karışıkta e, Mücadele edecekler için Tahmin burada 8 değil zaten 7 dalda yarışıyor Hani 5 altın alacağı yönünde Tahminler okudum en son ee, o, o bile yani 5 altın ve Artı 2 madalya daha onu e, Tüm zamanların En çok madalya sporcusu yapmaya Rahatça eğitecek zaten en çok altın alalım Bütün olimpiyat tarihinde yani ancak yüzmede değil bütün dallarda. Evet kendi rekorlarını da rahatlıkla kıracak gibi görünüyor anlaşılan Michael. Salt. Evet yani hani 4 yıl önce yaptığı zaten olağanüstüydü ve hani sporu bıraksa kimsenin diyeceği bir şey yok. İşte, tekrar motive edip kendini şeye gelmeyi başardı. Olimpiya katılmayı başardı ama bir sonraki için hayır demiş artık. Bir sonraki olimpiyat için. Kaç yaşında şimdi Michael Phelps? 27 yaşında yani 30'dan sonra yüzmem demişti. Bir sonrakinde de, de 30'u geçmiş olacağım ve yarışmayacağım. Mesajını verdi. Evet yani çok uzun bir esaslı bir kariyer gerçekten. Peki Türkiye açısından kaç madalya aşağı yukarı bir tahminde bulunabilir misin? Kaç madalyaları Türkiye? Geçen sefer 1 altın 8 madalya vardı. 8 hmm. 10 hani madalya şu fena olmayacak bence şu andaki şeyle. Çünkü hani dediğim gibi kalabalık gittiğimiz atletizmde madalya ihtimali az. Ee, yani 3 üç altın 3 altın 10 madalya bence fena sayılmaz. Şu ortamda ama mesela işte 1 altın 5 toplam madalya bence düşük. Türkiye'nin hem sporcu sayısı için hemdeki hem de önceki eee yani son 20 yıldaki olimpiyatlarla kıyaslayınca düşük bir rakam olacak. Ee, i̇şte orada bazı aslında çok madalya getiren dallarda farklı bir çaba göstermek lazım belki. Çünkü güreş, halter bu gibi dallarda giderek kısıtlanıyor sikletler. Ee, Uluslararası Olimpiyat Komitesi özellikle mücadele sporlarının hani bir kısmını acaba çıkarabilir miyizinde çabasında orada bir sıkıntı var. 10 madalya evet. diyoruz yani. 10 On... Penal sayılmaz ne hani olur mu bilmiyorum bu hani benim iyi gördüğüm rakam ama yani özellikle güreşte işte halterde e, tekvando da şeyi çok değerlendiremiyorum hani bu e, bir sürü bir tanımadığım rakip var doğrusu e, galiba kurallarda yeni yeni çekiliyor bazen işte e, şampiyonada ilk turda oynuyor sporcunuz karşılaşıyor hani eliniz gidiyor e, hani finalde oynasanız onunla hani madalya olacaksınız. Evet, öyle şey Böyle, peki e, biz de şey de sordum al olarak e, favorilerini ülke bazında kim e, ilk 3 nasıl belirlenir sence yani bunu sonu. tabi kendi yürüttüğüm gözlemlediğim yine okuduğum e, araştırmalara göre yani tahmin genel tahmin şöyle ABD kılpa için ikinci Rusya 3. ama galiba ne Goldman Sachs yaptı büyük Britanya'yı Rusya'nın önüne geçirdi altın sayısıyla Büyük Britanya müthiş bir yatırım yaptı. Son 16 yılda 96'da sadece bir altın almışlardı. Hani onların Büyük Britanya'da en kötü sonucunu biri altın 18'in madalya. Yani Türkiye'nin altında bir klasmandaydı. Altına göre yapıldığı için klasman. İşte sonra milli piyangodan bir gelir ayırdılar olimpik sporlara. Son 4 yıllık dönemde mesela 300 milyon sterlin. ...Olimpik sporlara ayrılan... E, ...yatırım payı... E, ...Türk parasıyla ile ne yapıyor? E, Zor hesaplamamış. 900, yani 900 milyon TL ...nerdesinde öyle bir şey oluyor yani. 850, 9, müthiş bir para yani. E, bu bütçeyle de... ...çok özellikle belli sporlara... ...çok aşama kaydettiler. Bisiklet, yelken... E, ...yüzmede geliştirdiler kendilerini. Kürek. Yani bu dallarda çok madalya bekliyorlar. İşte tahmin 22... 27 arası altın, toplam 50 civarı madalya. Beklentisi bu Büyük Britanya'nın. Üçüncü olurlarsa ülkeler klasımında zaten müthiş bir şey olacak. Yani Rusya'ya geçebilirlerse. Müthiş. Sonra Almanya, Avustralya, Güney Kore, Fransa, İtalya. Hani klasik zaten e şey olarak sosyoekonomik olarak gelişmiş ve sporda da gelişmiş ülkeler. Orada hani büyük bir sürpriz yapan yok. Bu bir şey yapan hani düşük gelirler grubunda alıp aşama yapması beklenen bir ülke Hindistan. Çünkü aslında nüfusuna ve insan kaynağına göre son derece başarısız bir ülke olimpiyatlarda. Ee, burada da en büyük pay sahibi aslında İngiltere'de ikamet eden ve galiba İngiltere'nin en, en zenginlerinden beri çelik kralı Lakshmi Mittal. Hmm, Laks ee, sanıyorum kendi cebinden e, böyle 20-30 milyon sterlinlik bir para ayırdı. Hindistan olimpik sporlarına ve o sayede bu sefer Ciddi bir ateş bekliyorlar. Ee, işte kadınlar, boks, atıcılık belli dallarda. Ee, Hindistan'ın bir aşama yapmasını bekleyebiliriz. Tabi ilk onda olmazlar ama hani hiç madalya alamayan sadece çim okeyine bağımlı Hindistan yok artık. Farklı bir Hindistan ve hani olması gereken de biraz bu. Hani e, Hindistan'ın e, şeyine bakınca, ülke gelişimlerine bakınca hani 1 milyar 200 milyondan daha fazla hiç şey çıkarırsınız elbette, bunu çıkarırsınız. Evet ve Orta Doğu'dan filan pek bir İran, İran, itibari. İran'dan ne? yani 15 civarı madalya bekliyor İran. Anladım kadarıyla. Benim gördüğüm şeylerde, ee, hani dal incelemedim. Yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bakarsak, hani kuzeyde tabi Ukrayna mesela hani ciddi madalya beklenen ülkelerden biri ama mesela Balkanlar biraz şey yapmış durumda Yunanistan Zaten çok etkilenen Yunan sporu bu son dört yıldaki ekonomik durgunluktan dolayı hatta gerilemeden dolayı. Malbiki Atina Olimpiyatlarına doğru hani ciddi bir çıkış yapmışlardı birçok salda. Herhalde işte spor ilk bu bütçe kesintilerinden etkilenen alanlardan biri oluyor. Maalesef onun sıkıntılarını çekeceklerdir. Bir de işte şu var, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin de zorlamasıyla bu dayılan 204 ülke galiba. Herkes artık kadın erkek sporcu da katılıyor. Suudi Arabistan, Katar ve Brunei. Olimpiyatlara kadın yollamayan hiç ülkeydi bugüne kadar. Onlarda yani işte biraz zorlama biraz tehdit. <gülüyor> kadın sporcu yolluyorlar. İşte Suudi Arabistan yurt dışında yaşayan bir birincisini bulmuş. Kadın birinci. Özel e, kıyafetlerle filan mı bir kısmı? Birinci şey. yani zaten galiba İngiltere'de yani şeyde yaşıyor Suudi Arabistan dışında. Yani Suudi Hı. Arabistan vatandaşı Hani herhangi bir başka biniciden engel atlamada farkı yoktu benim gördüğüm fotoğraflarda. Evet. Özellikle bir hani tesettürü yok gibi gördüm. Hani görüntü öyleydi en azından. Peki bu bugün tören var akşama. Evet. Anladım. Ve ilk haftanın tabii en önemli şeyi yüzme yarışları olacak. Atletizm gelecek Cuma başlayacak sunuyorum ve hani meşhur 100 metre yarışı da bir sonraki pazar akşamı. Evet onu bir iyi takip etmeye birlikte şey yapacağız. E, ben dönüyorum zaten. Sonuna kadar e, kalmıyor musun? Yok ben hatta bugün dönüyorum. <gülüyor> bugün olacağım ben bir şey izlemeden döneceğim. Bir havayı koklamak için geldim ben. <gülüyor> Güvenlik nasıl bakayım. Şimdi işte havalimanına e, şeye bakalım kartsız falan girebilecek miyim denemede bulunacağım. Evet o 11 yaşındaki çocuğu bul. Fikir edinirsin nasıl yapacağını. Ben de acaba 11 desem inanırlar mı? 12 12'den gün aldımayım ben. Evet. <gülüyor> Peki çok teşekkürler abi. İyi yine hafta görüşürüz. Alpullagaylı Spor.